Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 39. suresi olan Zümer suresini tamamlamak nasip oldu adetimiz üzere biz bu surenin tefsirini bitirdik tamamladık değil bizim ifade erindeyse şartlarımız gereği sure ile alakalı bu sırada söyleyeceklerimiz burada bitti diyoruz sure bitmez Kur'an-ı Kerim'in anlamları nihai irşatları, buyrukları haddi hesabı yoktur. Biz ne kadar mahdut ve sınırlıysak Kur'an-ı Kerim'de o kadar sınırsızdır. Önceki surenin yani 39. surenin başlangıcından e, farkı bu surenin hamim diye başlayan ve havamim toplu ço çoğul olarak Havamim diye bilinen surelerin ilki oluşudur. Bu surenin bir özelliği bu. Bu hafta Havim diye başlayan surelerin ilki budur. Sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresi veya bir diğer adı Kital suresinin bir önceki suresi olan Ahkaf suresidir. Yani o da Havamim e, surelerinin hamimlerle başlayan surelerin sonuncularını teşkil eder. Bu surelerin ardı arkasına gelmesini özellikle e, mushaftaki surelerin tertibinin evkifi yani Peygamber Efendimizin vahye istinaden irşadlarına bağlı olarak değil de surelerin mushaftaki sıralanışının Ashab-ı kiramın içtihadı ile ve daha sonra buna bağlı olarak icma ile böyle olduğunu kabul edenlerin gösterdikleri deliller arasındadır. İşte burada Hamim surelerinin arka arkaya gelmiş olması da bu surelerin tertibinin sahabe içtihadı ile yapılmış olduğunun delilidir derler. Ancak bu her iki e, görüş için de <gülüyor> gösterilebilecek bir delildir. Zira böyle bir e, içtihat, beşeri kanaat, hamimlerin arka arkaya gelmesini gerektirir diye bir zorunluluktan e, bahsedilemez. E, dolayısıyla yani bu surelerin arka arkaya hamim diye başlayan sureleri kastediyoruz. Arka arkaya gelişleri bunun bir delili olarak zor görülür diye düşünüyoruz Allah'u Alem. Surenin meşhur iki tane adı var. Özellikle Türkiye'de basılan mushaflarda ve dolayısıyla meallerde bu surenin kullanılan ismi Mü'min suresidir. Bu sure bu ismi Surede Firavun hanedanından iman edip de imanını gizleyen Musa Aleyhisselam'ın tebliğine ve şeriatine iman etmekle birlikte imanını gizleyen bir müminden söz edildiği için ki ondan bu söz ediş de 27. ayet-i kerimeden itibaren başlayıp devam etmektedir nasip olursa oraya geleceğiz, uzunca ve çok ilginç bir kıssadır. Kur'an-ı Kerim'de birçok kısa, peygamberlerle alakalı birçok kısa tekrar edildiği halde, aynı kıssalar defalarca çeşitli veçeleriyle tekrar edildiği halde, Musa Aleyhisselam'ın kıssasında kendisinden bahsedilen bu imanını gizleyen müminden sadece bu surede söz edilmektedir. Onun için bu sureye suretül mümin, o Musa kavmi arasından olmayıp ama Musaya iman eden Krawun hanedanından olan Krawun e, hanedanlık ailesine mensub olan e, veya olduğu anlaşılan mümin kişi anlamında o mümin kişinin sureti. Özellikle e, İslam aleminin diğer bölgelerinde meşhur olan ikinci adı ise. Gafir suresidir. Bu da üçüncü ayetin ilk kelimesi olan Cenab-ı Allah'ın bir ismi olarak gafirü veya bir sıfatta görülebilir tabi. Günahları bağışlayan anlamında bu kelimenin e, sureye isim olduğunu görüyoruz. Surelerin isimleri ise eee Müfessirlerin ve bu konuda Kur'an ilimleri üzerinde mütehassıs alimlerin ittifakı ile tevkifidir. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından verilen bilgiye istinaden kullanılan isimlerdir. Dolayısıyla herhangi bir kimse kalkarak mesela efendim ben bu sureyi şedidül ikad biraz sonra getirecek 3. ayet-i suratu şedidil ikab suresi diyebilirim diye bir şey yok. Bu konuda kişisel görüşe kapalı. Çünkü burada içtihadı gerektirecek bir hadise yok. Daha doğrusu içtihat yapacak olursak dayanağımız yok. Neye dayanarak içtihat edeceğiz? Bu sureye niçin bu ismi vereceğiz? Bakara suresine niçin Bakara suresi denildi? Halbuki Bakara kıssası sure içerisinde çok e, cüz'i bir yer tutmaktadır surenin geneline göre Ali İmran suresinde de Ali İmran'dan e, özel bir bölümde söz edilmektedir surenin böyle kısmı azamını en azından ifade edecek veya surenin genel muhtevasını e, belirleyecek bir isim mevzu bahis e, değil o halde burada bu surelerin isimleri kişisel kanaate değil Resulullah aleyhissalatü alınan bilgiye istanaden verilmiş bir e, isimlendirmedir bu sure e, 85 ayet-i kerimedir e, ve Mekke'de inmiştir e, Hasan Basri radıyallahu ahten bazıları radıyallahu anh, dedik diye sahabi sanmasın tabiinin büyüklerindendir ona da radıyallahu anh, demenin önünde bir engel yok elbette ee, onun kanaatine göre e, 55. ayet-i kerime olan Ve Rabbik diye başlayan Rabbini hamd ile tesbih et her türlü eksiklikten tenzih ayet-i kerimesi bundan müstesnadır. Çünkü bu ayet-i kerime namazlardan bahsediyor. E, gerekçe olarak da çünkü diyor namazlar Medine'de inmiştir. Namaz vakitleri zira Soğumlukla bilinen e, en azından Miraç gecesine kadar e, namaz vakitlerinin beş değil iki olduğu şeklindedir Tabi ihtilaflar da vardır. Allahu Alem bi hakikatil hal. Ama hasan Basri buradan hareketle rahmetullahi aleyh, buradan hareketle 55. ayet-i kerimin Medine'de indiğini söylemiştir. i̇bn Abbas ve Katade ise e, iki ayet-i kerime müstesnadır demişlerdir. Bunlar da diye başlayan 56. ayet-i kerime ve ondan sonraki ayet-i kerimedir. Yani Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp mücadele edenler var ya diye başlayan 56. ayet-i kerime. Bu ayet, bu surenin ayet sayısının 84 olduğu da söylenmiştir. Enes'in Resulullah'tan bazı kaynaklarda yer alan rivayetine göre El-Havamimu Dibacül Kur'an dediği rivayet edilmiştir. Yani Hamim diye başlayan sureler Kur'an-ı Kerim'in atlasıdır. Dibaç, kalın ve kaliteli ipek demektir. Yine Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bunlar tabi çok güçlü, kavi, e, sahat derecesi pek sağlam hadisler değildir. Ancak bu gibi hususlarda e, İslam alimleri, hadis alimleri nispeten mütesahildirler. E, biz de o tesahürden istifade ederek en azından surelere dikkat çekici olması itibariyle bunları hatırlatmış müfessirler. Biz de onların hatırlatmalarını hatırlatıyoruz. Diyor ki Gülya bir hadiste Peygamber Aleyhisselam "Her şeyin kuran hamim." Her şeyin bir meyvesi vardır. Kur'an'ın meyvesi de Hamim diye başlayan surelerdir. Bunlar diyor Ravdatun Hisan, Musibatun Bunlar pek güzel, pek verimli ve birbirine komşu, sankalarda güzel bahçelerdir. Tespit doğru mu? Elbette doğru. Ancak hadis olduğu şüpheli. فَمَنْ اَحَبَّا يَرْتَعَ فِي رِيَادِ جَنَّةً فَلْيَقْرَاِ الْحَوَامِينَ Bu sebeple kim cennet bahçelerinde otlamak yani onlardaki meyvelerden yiyip lezzet almak, zevk almak istiyorsa o zaman amin diye başlayan sureleri okusun. Yine bir başka rivayete göre e mesela <gülüyor> fil Kur'an, kemesel-i himaratı Kur'an-ı Kerim'de hamim diye başlayan surelerin elbiselerin üzerindeki çizgi şeklindeki desenleri andırır. O çizgiler nasıl böyle sadeliğe bir ayrı bir zevk ve güzellik katıyorsa Kur'an-ı Kur Kerim de bunlar bunların da Kur'an-ı Kerim'e böyle bir güzellik keş ediyor. Merhum Kurtubi bu iki rivayeti de Salebi'nin zikrettiğini belirtir. Ha, salebi denildi mi orada iyice duracaksınız. Niye duracaksınız? Çok büyük bir müfessir, çok önemli bir müfessir ancak önüne gelen rivayeti de yeri geldiği vakit kendisine göre tefsirine derc etmekte tereddüt etmemiş. Bunu da bu şekilde kısaca hatırlatmış olalım. Kısacası bu sureler aslında Mekke sureler olup Mekke dönemindeki ashab-ı kiramın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o zorlu dönemine oldukça yoğun bir şekilde e, işaret eden, göndermelerde bulunan o atmosferi evvela bizlere yaşatan ondan sonra ümmete benzeri durumlarda nasıl bir duruş, bir konum, sergiledikleri konusunda, sergilenmesi gerektiği konusunda irşadlar sunan muhteşem surelerdir gerçekten. Şimdi yavaş yavaş surenin biraz daha sureyi yakından tanımaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bu gibi harflere surelerin başında yer alan ve kelime teşkil etmeyen harflerin teker teker telaffuz edilerek isimleriyle, telaffuz edilerek okunduğu harflerle başlayan e, sureler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunların arasında hamim diye başlayan sureler de vardır. Ve bunlara ne diyorduk? Mukatta harfler, yani e, bunlar bir araya bitişerek bir kelime meydana getirmeyen bağımsız harfler anlamındadır. Bunların yemin oldukları Allah ve Rasulü daha önce söylemiştik, hatırlayanlar hatırlar. Daha önce söylemiştik Allah ve Rasulü arasında özel bir takım ifadeler veya şifreler oldukları söylendiği gibi her bir harfin bir kelimeye ve dolayısıyla bir cümleye veya bir mesaja işaret ettiği de söylenmiş olmakla birlikte defalarca tekrarladığımız gibi bu kelimeler, bu harflerle aynı zamanda e, Araplara, Kur'an-ı Kerim'i Muhammed uydurdu diyenlere, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiği hususunda şüphe ve tereddüt içinde olanlara bir meydan okumadır. Bu kitap işte Arap diliyle ve bu harflerin kullanıldığı bir dille inmiştir. Kur'an-ı Kerim nazil olduğundan bu yana ve çağından itibaren söz ve belagat üstadı, üstadı şiirde, hitabette, nesirde, ifade elindeyse en azından kendi dönemlerinde zirvede olan onlarca insan gelmiştir. Ve bunlar arasında Kur'an-ı Kerim'e hasım olanlar, Rasulullah İslam davasına hasım olanlar da çoktu. Sayılmayacak kadar az sayılamayacak kadar çoktu. Aynı şekilde başkaları tarafından birileri tarafından kandırılmaya müsait fesahat ve belagatının tuzağına düşmeye müsait insanlar da vardı. Ve netice itibariyle bunlar bir yerde aralarında bu telkini kabul edenler ve Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak isteyenler olmuştur. Şimdi ile alakalı bir rivayette belirtildiği gibi. E bunlar böyle bir işi yapmaya kalkıştıkları halde neticede bu işi başaramayacaklarını da itiraf etmişlerdir. Veya bu işi yapabileceği umulan insanların hiçbirisi böyle bir şeye kalkışmamıştır. Böylelikle bu mukatta harflerin meydan okuması anlamı ne olmuş oluyor? Tahukuk etmiş oluyor. Yani Kur'an meydan okuyor. Madem siz bu kelamın, bu kitabın Allah'ın kitabı değil, Muhammed'in sözü olduğunu söylüyor, işte siz de Muhammed'de aynı harfleri kullanarak konuşuyorsunuz. Aydi Muhammed'in e, e, kendisi tarafından e, ortaya konulduğunu ileri sürdüğünüz bu Kur'an'ın tamamı kadar olmasa bile, 10 suresi, 10 suresi kadar olmasa bir suresi kadar dahi olsun, bir söz getirin diye meydan okumak anlamındadır. İşte bundan dolayı hemen 2. ayet-i kerime bu açıklamayla gayet mütenasip bir meydan okuma veyahut da bir haber ifade ediyor. 2. ayet-i kerime çünkü şöyle estağidu billah tenzilü'l-kitab minallahil-azizil-alim bu kitabın indirilişi Aziz ve Alim Allah tarafındandır. Bu kitap Aziz ve Alim Allah tarafından indirilmiştir. Aziz, geri geldikçe kısaca açıklamaya çalışıyoruz. Aziz gücüne karşı konulamayan, pek güçlü, pek kuvvetli, asla herhangi bir hususta yenik düşürülemeyen, ama dilediği takdirde herkesi mağlubiyetiyle tarumar edebilen demek. El-alim ise her şeyi bilen demek. O halde burada Allah'ın aziz ve alim isimlerine dikkat çekilerek bu kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın aziz ve alim sıfatlarının da bir tecellisi veya isimlerinin de bir tecellisi olduğu ifade edilmektedir. Nasıl ki Aziz kendisine karşı konulamayan ve mağlup edilemeyen ise bu kitaba da karşı çıkılamaz. Bu kitabın da benzeri meydana getirilemez. Bunun da iki baş sebebi vardır. Bunlar Birisi Cenab-ı Allah'ın pek aziz, kuvvetli oluşu, diğeri ise hiçbir şey, hiçbir malum yani ilmin konusu olan hiçbir şey onun bilgisi dışında kalmayacak şekilde. Her şeyi bilen olmasıdır. Peki bu kitabın faraza birileri veya bir grup çünkü Cenab-ı Allah bir yerde ne diyor? Allah'tan başka dilediğiniz herkesi Yardıma çağırın da bunun bir benzerini ortaya koysunlar diyor. Herkesin ilmi, bilgisinin toplamı dahi bir araya gelse Cenab-ı Allah'ın ilminin zerresini dahi ne yapamaz? Teşkil edemez veya ona mukabil gelemez. Dolayısıyla insanların Kur'an'ın bir benzerini veya bir suresinin benzerini ortaya koyamayışlarının en önemli iki büyük sebebi vardır. İnsanlar aziz değildirler. Allah'ın haşa gücüyle yarışacak bir güce sahip değildirler. Ona karşı koyabilecek bir güçleri yoktur. Gelmek şöyle dursun, yoktur. İlimleriyle ona karşı çıkabilecek veya onunla ilim, ilim açısından, bilgi açısından Yarışabilecek bir vaziyette değildirler. Niçin? Çünkü bu kitabın geliş maksatları vardır. Bu maksatları en iyi şekilde nasıl gerçekleştiririz? Gerçekleştirir. Cenab-ı Allah biliyor ve bu bilgisine uygun olarak bu kitabı inzal etmiş bulunur. Bu kitabın geliş maksatları kısaca nedir? Beşeriyeti, insanlığı, dünya ve ahirette istenen seviyede gerçek mutluluğa kavuşturmaktır yani dünyada insanların rabberiyle kainat ile kendileriyle birbirleriyle hem cinsleriyle rahat huzur ve marış içerisinde olması gereken hukuk çerçevesinde ahlak çerçevesinde azilet çerçevesinde yaşamalarıdır ahirette de bu yaşantının mükafatı olarak Allahü Teala'nın onları ödüllendirmesi, cennetine koymasıdır. İnsanların bu öyle bir maksadı gerçekleştirme gücü var mı? Hepsi bütün insanlar, izzetlerini, ilimlerini, kabiliyetlerini bir araya getirip yılsalar dahi değil beşeriyete e, mutluluk verecek reçeteyi, şifa dolu reçeteyi sunmaları bir kişinin bir anını dahi musud edebilecek, bahtiyar kılabilecek gerçek manada bir güçleri ve imkanları bulunmamaktadır. cenab Allah başka nedir? Bu kitap başka kim tarafından? Hangi özelliklere sahip olan Allah tarafından veya vasıflara sahip Allah tarafından indirilmiştir? El-Aziz, El-Alim, Gafir-i Zend, günahların bağışlayıcısı cenab Allah bizlere siz günahkarsınız diye ifade bizi mahcup etmiyor. Üzülmeyin adeta diyor. Bana karşı günah işlemiş olabilirsiniz ama günahlarınızı bağışlama özelliğine sahip bu vasfa ve bu isme sahip olan ben varım. Günahlarınızı bağışlayan ben olduğuma göre, ben bağışlayabileceğime göre ve sizin günahlarınızla ancak bana karşı nihai manada söz konusu olacağına göre niye gamlanıyorsunuz diyor adeta? Üzülmeyin. Günahlarınızı bağışlarım diyor. Günahlarınızı mesele etmeyin. Hele hele ben şimdiye kadar bu kadar günah işledim ne olacak benim halim deyip Günah bataklığında daha da derinlere gitmeyin. Çünkü ben diyor içinde bulunduğunuz bataklıktan sizi çekip kurtarmak için size can kurtaran mesabesinde bir halat uzatıyorum ifadelerinde. yerindeyse. Nedir o? ve kabilit tevb Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul buyuran. İstediği kadar günahkar olsun bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra bir kimsenin Allah'ın mağfiretinden ümit kesme hakkı kalabilir mi? Veya kafasında bu noktada içinde bu noktada bir tereddüt kalabilir mi? Çünkü burada Cenab-ı Allah mutlak olarak söylüyor. Günahları bağışlayan ve tövbeleri kabul edendir. Ama şedidül ikabdır. Cezalandırması ağırdır. Ciddetlidir, çetindir. Zip Taul, Tavl aslında uzunluk demek. Fakat kelime mecazi manası itibariyle nimet demektir. Nimetleri ihsan eden, sağanak sağanak nimet yağdıran demektir. cenab Allah burada aziz, elaziz aziz, el alim isimleriyle kendi zatını yüceltiği gibi sonraki sıfatlarını ile ifadelerindeinde ise isimleriyle bizimle alakasıını veya bizim ona karşı tutumumuzun bu buyruklardan veya kendisinin sıflarından hareketle nasıl olması gerektiğini izah ediyor laden o Günahlarımızdan dolayı Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz anlamını ifade ediyor. Tövbeleri kabul etmek, günahımız tövbe e, tövbe edersek kabul edilir mi tövbemiz diye günah büyüklüğünden ötürü ümit kesmemeyi gerektiriyor. Uzunca bir hadistir. Zaman zaman belki hatırla daha doğrusu belki deil hatırlatmıştık. Bir daha hatırlatalım. Kısaca çok özlü bir şekilde 99 kişi öldürmüş bir adam varmış bizden önceki ümmetler arasında. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın rivayet ettiği üzere bize söylediği üzere. Hadis sahihtir. Ama 99 adam öldürdükten sonra bakın bir kişiyi öldürmek bir hakkında bile Kur'an-ı Kerim tehditin ağırlığını anlatmak için cehennemde uzun süre kalınacağını anlatmak üzere orada ebedi kalacaktır diyor. Kasten bir mümini öldüren cehennemde ebedi kalacaktır anlamında buyruklar var. Tövbe etmek istiyor. Acaba tövbe edebilir miyim diyor. Bilinen en büyük alim kim diye soruyor. Onu birisine gönderiyorlar. Bir abide gönderiyorlar. Soruyoruz Ben doksan dokuz kişi öldürdüm diyor ama tövbe etmek istiyorum. Edersem kabul ödülür mi diyor. Şuraya bak diyor ya. Doksan dokuz kişi öldürmüş. Tövbesinin kabulünden bahsediyor diyor. Bu cevabı alınca tepesi atıyor. Onu da öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Fakat tövbe etme arzusu e, yine onu rahat bırakmıyor. Tekrar bir başka alim var mı diye sorar. Ona bir başkasını gösterirler. O ilim adamına gider. Elbette diyor. Sen tövbe etmek istedikten sonra senin tövben ile Allah'ın arasına kimse giremez diyor. Ama diyor bulunduğun yer seni günaha sürükleyen bir toplumdur. Bu hadis bu açıdan da dikkat çekicidir yani. Seni günaha Doğru iten adeta, kışkırtan bir toplumdur. Onlardan ayrıl. Filan yerde salih bir topluluk var. Git onlara, onlarla beraber yaşa. Dolayısıyla günah işleme eğilimin harekete gelse bile günah işleme ortamını zor bulursun demek istiyorum. Yolda giderken yolun yarısında ölüyor. Bir rivayette belirtildiği üzere can çekişirken göğsüyle gideceği tarafa doğru Kendisini iterek o vaziyetteyken canını veriyor. Rahmet melekleri ile azap melekleri geliyor. Rahmet melekleri tövbe etmişti bizim işimizdir bu diyor, bize aittir diyorlar. Azap melekleri yok tövbe etti ama da iyilik de buna bir şey işleyemedi ki. Nasıl götüreceksiniz? Neye de iddianarak? Bizimdir diyorlar. cenab Allah Cebrail Aleyhisselam'ı veya meleklerden birisini aralarında hakemlik yapmak üzere gönderiyor. Hakem diyor ki o zaman geldiği yer ile gideceği yerin arasını bir ölçün. Neresine yakın görürseniz o ranın melekleri alıp götürsün diyor. Ölçüyorlar bir karış gideceği yere veya bir adım gideceği yere daha yakın bulunuyor. Bir başka rivayette hadisin Cenab-ı Allah diyor birisine sen uzaklaş dedi arazinin veya bölgenin öbürüne sen yakınlaş dedi ve böylelikle Yakınlaş dediği o iyi insanların bulunduğu yere daha yakın bir yerde konuldu. Çünkü Cenab-ı Allah tövbesini kabul ettiği o vaziyette. Hiçbir salih amel, hayırlı amel işlemeksizin, bütün sermayesi tövbesidir. İmanı ve tövbesi işlemeksizin o mu diyor rahmet melekleri götürüyor. Demek ki burada kabili tövb. Bunu böyle anlayacağız. Tövbe etmekten kimse ümidini kesmesin. Ve kimsenin de ya senin işin zor senin tövben nasıl kabul edilsin gibi ümitsizliğe sürükleme imkanımız hakkımız yetkimiz yok bunu bilelim. Şedid-i İl-Kab e nasılsa eder ben devam edeyim demiyor demeyin diyor. Çünkü ecelin ne zaman geleceği de belli olmaz. İş Ecel gelmeden önce tövbe edebilmektir. Ecel gelmeden yani o can çekişme halinden önceki bütün tövbeler o ana kadar kabul edilir. Rabbim o ana kadar da bırakmadan çok erken dönemlerde hepimize günahlarımızdan tövbe etme imkanını versin. Ve zittavül nimetler sahip. Nimetler ihsan edeceğiz. Özellikle e, İslam'a karşı misyonerlik faaliyetleri yapanların kullandıkları bir argüman var. İslam dininde merhamet yoktur. Bizde o kadar merhamet var ki Allah'ın oğlu geldi. insanların günahları için kendisini feda ettik. Bunlara en güzel red mahiyetindeki, cevap mahiyetindeki e, Kur'an-ı Kerim'den bu İlk üç ayet kelime de bunlara güzel bir cevaptır. Bakın Allah azizdir, alimdir, günahları bağışlayıcıdır, tövbeleri kabul edendir, İkabı pek çetin yani cezası pek çetin olandır, nimetleri pek büyük, pek çok olandır. Burada şedidül ikabın dışında Allah'ın Efendimiz söyleyeyim rahmet ve lütuf ve ihsanı'ını başka bir ifadeyle karşılaşıyor muyuz? Bunun da sebebi ne? Burada da şedid-ül ikabın hatırlatılması yine Allah'ın rahmetinin bir neticesidir. Çünkü böylelikle insanın Allah'ın e, rahmetine güvenerek e, muş kadar tövbeleri kabul edici, günahları bağışlayıcı nimetleri çok. Bunlara aldanmayarak ha bak kulağında bir de küpe olsun aynı zamanda şedidül ikaptır diye anlatılması ifade edilmesi içindir. İşte bütün isim ve sıfatlarının bir kısmı bunlar olan Allah odur ki la ilahe illah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. İlah emirlerine, yasaklarına, sevgiyle, muhabbetle isteyerek, kemali sürur ile, kemali muhabbet ile emrine itaat edilen demek Aynı zamanda emrinde, beşerin menfaatine ve hikmete aykırı hiçbir husus olmadığına iman ederek itaat etmeyi ihtiyacım onun emirlerinin ve yasaklarının yalnız onların hak olduğuna, bunlara muhalif olan bütün emir ve yasakların da batıl olduğuna iman etmeyi itiriyor. O bakımdan Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı hakikatinin bütün şimbulüyle her zaman için mümin kalbinde e, zihninde Tam anlamıyla tasavvur edilerek Cenab-ı Allah'ın zikredilmesi icap eder. Bunu zikrettikçe o anda yapmamız gereken ifa etmemiz gereken vazifemiz neyse onu yapmaya çalışır ve gayret ederiz. Peki niçin biz La ilahe illallah gereince bir hayat sürmek durumundayız? Bu nedendir? Çünkü İleyil Nasıy? Dönüş onun huzuruna olacaktır. Yalnız ona dönülecektir. Evet. Bizler kimin arkasından gidersek gidelim. Kimin yasalarına, kimin sistemine uyarsak uyalım. O bizi hesaba çekemeyecek, sorgulayamayacak. Uygun hareket ettiysek bizi ödüllendiremeyecektir. Ama kendisinin bir ilah olarak bize vermiş olduğu buyruklara ve şeriate uygun yaşamak karşılığında bizi mükafatlandırabilecek, ödüllendirebilecek ve maazallah cezalandırılmamız gerekiyorsa da adil bir şekilde cezalandıracak sadece Cenab-ı Allah var. Ve bu iman aslında yani amellerimizden ötürü hesaba çekileceğimiz, kendisinin huzuruna döneceğimiz yalnızca Allah'tır imanı. İnanın Müslüman'ın hayatındaki en büyük müeyyidedir. Yani bir Müslüman için şer'i hükümlere, İslam'a, İslam şeriatına, İslam dinine, İslam ahkamına emir ve yasaklarına uymanın, riayet etmenin bir tek ve en büyük müeyyidesi bir tek demeyelim dünyada çünkü İslam hukukunun birçok malum müeyyidesi de vardır o ayrı bir konu fakat en büyük müeyyideden bahsediyorum mümin için en büyük müeyyide Allah korkusu ve ahirette amellerinden hesap vereceğine dair imanıdır Allah'ın huzuruna çıkılacağına dair imanıdır durum bu iken bu açıklamalarımızı adeta daha doğrusu ayet-i kerimeler birbirlerini tamamlıyor. Bu ayet-i kerimelerden ise çıkardığımız bazı sonuçları bu şekilde izah ederken bakınız dördüncü ayet-i kerime bunları nasıl teki ediyor. Yaptığımız ayet-i kerimelerden hareketle çıkan bu neticeleri kısaca değinmeye çalıştığımız bu açıklamaları dördüncü ayet-i kerime bu şekilde perçilliyor. Estağfurullah. Ma jugadilu fi illa Allah'ın ayetleri hususunda ancak kafir olanlar, inkar edenler tartışır. Ne hususta? Kardeşim bunlara ne gerek var? Bunlar doğru mudur ki? Bunlar 14 asır önce gelmedi mi? O zamanın toplumun ihtiyaçlarına belki cevap verebilirler diye ama şu eğer bana şu çağda ne ihtiyaç hangi ihtiyacımıza cevap verebilirler gibi, bunu derler de kendilerinin uyguladıkları şeytani rejimlerin ve sistemlerin meşriliyeti ne hale getirdiği üzerinde hiç düşünmezler veya onu mümkün mertebe dikkatlerden kaçırır. Fazla değil. Bu dünyanın, dünyaya daha doğrusu beşeri sistemlerin, efendim, batının şeytanizminin liderliğinde yapılmış olan 300 yıllık bir icraatın bilançosunu çıkartabilir miyiz acaba? Cüziyi bazı alanlarda çıkardık. Birinci ve ikinci dünya savaşında bu kadar milyon insan öldüsa. Bugünkü dünyada dünyanın üçte birinin karnı doyuyor, israfı diğer üçte ikisine fazlaca kadar olduğu halde dünyanın üçte ikisi ya açlık sınırında veya açlık sınırının altında. Savaşlar, zulümler, sömürüler, orman kanununun hakimiyeti yani güçlünün zayıfı ezip bitirmesi, yemesi, bitirip tüketmesi ve buna benzer sayılamayacak ahlaksızlık. Allah'ın fıtratının dışına çıkan türlü türlü günahlar, veballer, cinayetler, hayasızlıklar ve buna benzer sayılamayacak kadar çok. Haller, bütün bunlar unutuluyor. Yok abim ben söyleyeyim işte Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya gelin. Bu insaf mıdır? Adalet midir? Akıl mıdır? İzan mıdır? Beşer gerçekten İslam'a itiraz edecekse önceden beşeri sistemlerin insanlara Nasıl bir fatura ödettiğine bir bakmak zorundadır. Ondan sonra İslam'ın bu faturaları tap anlamıyla tasfiye edip zaman alacak elbette, imkan gerekecek elbette. O ayrı bir konudur. İslam'ın bunları tedavi edebilme, çözüme kavuşturabilme imkanını da mutlaka düşünmek durumundadırlar. Ama Bundan dolayı diyor Allah'ın ayetleri hakkında yani Allah'ın ayetlerinin dünyada ve ahirette Allah'ın hükümlerinin şeriatinin dünyada ve ahirette beşeriyeti saadete götürüp getiremeyeceği ulaştırıp ulaştıramayacağı hususunda seninle ancak kafir olanlar, inkarcılar tartışır. O halde فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي الْبِلَاتِ O halde onların ülkelerde istedikleri gibi caka satarak gidip gelmeleri, dolaşmaları seni aldatma. Seni yanlış kararlar almaya veya ümitsizliğe sevk etmesin yani. Sen onların bu hallerinin devam edeceğini sanma. Anla ama onların bu hallerinin çerden hayra dönüşmesi için de neler yapabileceğinin üzerinde düşünmelisin. Yani mümin istediği kadar ağır ve kötü olsun şartlara Teslim olamaz eğer şartlar. Teslim olmamasını gerektiren menfi şartlar ise günümüzde olduğu gibi. Biz mümin olarak bu şartlara kesinlikle teslim olamayız. Kendimizi bunlara bırakamayız. Bizler Allah'ın uluhiyetinin kabul edilmediği, vahdaniyetinin kabul edilmediği ve bunun göstergesi olarak onun dininin ve şeriatinin Haber hayatın dışına itildiği bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen ve bütün güç ve şartlar bizim aleyhimize ve öbürlerinin lehine olmakla birlikte yine de onların ülkelerde Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimede belirtildiği gibi velaya gurur <gülüyor> ki bu ilbilet değil mi? Onların bu ülkelerde diyar diyar dolaşmaları sakın seni e, aldatmasın. Nitekim Ali İmran suresinde de aynı şekilde diyor. Sakın ha o kafirlerin diyor ülkelerde istedikleri gibi har vurup harman savurarak diyar diyar gezip caka satarak dolaşmaları seni imrendirmesin, aldatmasın aldanışa düşürmesin ne zaman aldanışa düşürüz, düşeriz bu şartları artık biz değiştiremeyiz deyip ümit kesin oturduğumuz zaman aldanırız çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve hiçbir Resul bu şartlar tamamıyla benim aleyhimde, benim mesajımın aleyhinde diyerek eli kolu bağlı kalmadılar em rolundukları gibi çalıştılar, gayret ettiler. Göster. Ha. İşte buradaki ayet-i kerimenin şerhi mahiyetinde gerçekliği mahiyetinde niçin aldanmayasınız? Bu kafirlerin e, ülkelerde alabildiğine dolaşmaları niçin sizi aldatmasın? Nuh Aleyhisselam'dan Başlayarak bir takım kıssalarla bu işin sebebi ve gerekçesi anlatılmak Ve bunun en geniş örneklendirmesi başta kısaca temas ettiğimiz gibi Musa aleyhisselam ile Firavun kıssasında görülüyor. Bu kıssaların sonunda diyeceğiz ki biz gerçekten kafirlerin ülkelerde istedikleri gibi ciri tatarcasına dolaşmaları Ümidimizi kesmeye sebep teşkil etmemelidir olayların bir hakimi vardır, kainatın bir hakimi vardır, olayları bir yöneten vardır, dilediği tarafa o olayların akışını sağlayan var. Bizim bakış açımıza göre efendime söyleyeyim tren rayından çıkmış başka bir yere gidiyor gibi görünse bile Allahü Teala'nın esas aldığı hedef vardır ve o hedefe doğru gitmektedir olaylar. İşte bizler bu gelişen olaylarda mümin olarak sorumluluğumuzu yerine getirerek Allah'a karşı mesuliyetimizi idrak ile gitmesi gereken, varması gereken yere varması için çabalarımızı ortaya koymak zorundayız. Önceki peygamberler koydular. Bizden önce İslam'a davet edenler bunu yaptılar. Yaptılar ve bunun neticesini de gördüler. İşte Cenab-ı Allah onların da tecrübelerini birer birer bize aktararak bu aldanışa kapılmamak için bu aldatıcı olayların bu seyrinin bizleri aldatmaması için canlı örnekler ortaya koymaktadır. Diyor ki canlı kısa. tekrar okuyalım bakalım başlayalım. كَذَّمَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ Onlardan önce Nuh kavmi ve Nuh kavminden sonra türlü türlü güruhlar, azap, fırkalar, kesimler yalanladılar. Hep yalanladı. وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَخُذُهُ iş o kadar ileri gitti ki diyor. Her bir ümmet, bir toplum kendilerine gönderilmiş olan Resulü yakalamaya gayret etti. Yakalayıp cezalandırmak üzere onun üzerine atıldılar. Ve câdelû bil bâtûnî liyudhibû <gülüyor> bihîl Batını ileri sürerek onunla hakkı çürütmek masadıyla, hakkı boşa çıkarmak masadıyla. Batılı ileri sürerek batıl adına batıl ile mücadele ettiler. Peki ben ne yaptım? Tekbiki. Fe ahadtuhum. Ben onları yakaladım diyor. Yakaladım. Hiçbir peygamber ve dolayısıyla haliyle peygamberlerden peygamberlerin kesildiği dönemde bizler bu kavimlerin bu ülkelerde caka satarak, çımarıkça, azgınca ülkeleri hallaç pamuğu gibi bilhassa İslam ülkelerini başlarındaki kukla yöneticiler vasıtasıyla hallaç pamuğu gibi atan bu sistemlerin, bu rejimlerin akıbetinin nasıl olacağını hiç kimse bilemez. Ama şunu bileceğiz ki biz İstikamet üzere Rasuller gibi davamızı ortaya koymakta direnirsek mutlaka Allahü Teala da vakti gelince onları hak ettikleri şekilde yakalayacaktır. Benim onları cezalandırmam nasıl olmuştu? Bunun üzerinde düşünün diyor. Onlar da düşünsünler. Şımarık şımarık ülkelerde istedikleri gibi Bulaşan bunlar da düşünsünler ve kezalik'e hakat kelime Rabbik'e olanlardıne kifaro, onlar acabul İşte kafirler hakkında Rabbinin sözü böylece hak olmuştur. Şüphesiz onlar cehennemliklerdir diye. Bu da ahiretteki cezalar. Dünyada azap bile yakalandıkları gibi ahirette de cehennemin azabı olarak şeydir. Müminler davalarında yalnız değildirler. Ve şimdi göreceğimiz yedinci ayeti kerime hem bu gerçeği vurguluyor hem de bundan önceki o muhteşem Sure, Züber Suresinin sonuna bizi ne yapıyor? Bağlıyor. Çünkü orada da meleklerden bahsediliyordu. Allah'ın arşını taşıyan meleklerden. Cennetliklerin, cehennemliklerin cennete ve cenneme, cehenneme gruplar halinde girişler söz ediyordu. Dehşet verici bir manzara. Kafirler cehenneme girecekler ya, peki müminlerin acaba durumu ne olacak veya nedir? Bu dehşetli manzarayı hakkıyla tasavvur etmek kanaatimce bir beşeri için kabil değildir. Ama Cenab-ı Allah yine bu dünyada bunu gereği kadar, yeteri kadar tasavvur edebilmemize imkan verecek mucizevi bir üslupla bakın neler anlatıyor. El-Lezîne yehmilûne-l-Arş <gülüyor> Arşı taşıyan o melekler ve men havlehu, ve arşın etrafında bulunan sayılarını Allah'tan başka kimse bilemez. Melekler ne yapıyorlar? Rablerini hamd ile tesbih ederler. Her türlü övgüyle ve onu her türlü eksiklikten tenzih ederek anarlar. Hamdiyle Allah'ı tesbih etmek zikirlerin yani subhanallahi ve bir subhanallah'il Azim. bir de mağfiret dilemeyi eklersek istiğfarı eklersek bu en faziletli zikirler arasında Çünkü melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve zaten bundan sonra bile iman edenlere mafiret dilerler diyorlar onlara uymuş olacağız arşı taşıyanlar Arşın etrafında bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve başka ne yaparlar? Ve yu'minûne bi' Allah'a da iman ederler. Meleklerin iman etmemeleri tasavvur olunabilir mi? Dün değil. Fakat burada özellikle zikredilmesinin hikmetlerinden birisi imanın azametine ne kadar büyük bir değer, ne kadar üstün bir şeref olduğuna işaret etmek için. Ona iman ederler ve ona iman ettikleri için kendileri gibi iman edenlere de ne yaparlar? Mağfiret dilerler. Ve estağfirûne lillezine âmenûn. Kendilerine mağfiret dilemezler. Niçin? Çünkü melekler günah işlemez. Meleklerde günah işleme kabiliyet ve imkanı Allah tarafından verilmemiştir. Allah onları sadece Allah'a ibadet ve itaat etmek üzere yaratmıştır. Ve ya'alun ma yu'marun. Ne onu yaparlar. Ama biz gibi müminler her zaman için günahkarız. Günah işleyebiliriz daha doğru. Ve yu'minuna bihi ve yestagfiruna İman edenlere mağfiret dilerler surenin başından itibaren mağfiretten burada ikinci vurgu. Birincisi Allah'ın zaten sıfatıdır. Allahü Teala'nın ben mağfiret etmeyeceğim dediği kimselere mağfiret dileyemezler. Melekler de bizler de. Ve estağfiru lillezine amanu iman edeller mağfiret dilerler. İman etmeyenlere dilemezler. Eğer iman etmeyenlerin herhangi bir şekilde mağfiret edilme, günahlarının bağışlanma ihtimali olsaydı o zaman ve yestagfirûne lillezine amelû ve İman edenlere mağfiret dilerler. Rabbenâ vesî'te kulle şeyin rahmeten ve ilmâ Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşatmışsın zaten. O zaman <gülüyor> Melekler müminler için mağfiret dilerken herhangi bir mümin günahının bağışlanmasından yana ümit kesmesi yakışır mı? Elbette ki mümkün değil ve yakışmaz. <gülüyor> Çünkü rahmeti her şeyi kuşatmıştır ve her şeyi bilir o. Yani senin mümin kulların bir takım günahlarını işleyebilirler. Çevresindekiler onların günahlarını bilmiyor olabilir ama senin ilmin her şeyi kuşatıyor. Sadece ilmin değil de var rahmetin de kuşatıyor. O halde senin yalnız senin malumun olan, senin bildiğin o mümin kullarının günahları elbette vardır. Başkalarının bilmediği. Kendilerine sakladıkları, belki kendilerinin de bilmedikleri, daha doğrusu unuttukları, fark etmedikleri. Sen yani bunları hepsini de biliyorsun. Çünkü bilgin her şeyi kuşatmıştır. Ama rahmetin de böyle. Dolayısıyla onların bilmediği, gizledikleri günahlarını da sen yani kuşat, rahmetinle kuşattığına göre o zaman mağfiret bu. Ama kimlere Allah Allah. Kafir lillezine tabu takip et azab cahim o halde rabbim biz sen tevbe edenlere senin yoluna uyanlara mağfiret buyur günahlarını bağışla ve onları cahim cayır cayır alevli ateş azabından koru şimdi burada ufak bir e, parantez açalım Cenab-ı Allah İbrahim'e ben seni insanlara imam yapacağım demişti. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi soyundan gelecekleri de imam yap dedi. Ama bu Allah'ın muradına aykırıdır. Soyundan gelen herkesi niye imam yapsın? Ama İbrahim Aleyhisselam zürriyetine karşı da bütün insanlığa karşı da çok merhamet. inn İbrahim yani Allah'a olan aşkından, muhabbetinden daha doğrusu ah eden çok yumuşak. Bana merhametli, şefkatli birisi. E Cenab-ı Allah diyor ki hayır diyor. La yanalu ahdi'z Hayır zalimler benim imamlık ahdime yani önderlik ahdime nail olmayacak. Ha. Burada da melekler Ya Rabbi şunlara mağfiret ediyorlar. Eğer Cenab-ı Allah'ın mağfireti meleklerin dediklerinden daha geniş veya daha dar olsaydı melekleri bu konuda uyarırdı. Böyle bir uyarıda burada veya başka yerde söz edilmediğine göre o zaman mağfiret için iman arttı. Mağfiret için iman Arttır. Değilse Allahü Teala küfür başka, başta olmak üzere bütün günahlardan sorgulamak adaletinin bir gereğidir ve bize haber verdiği bir husustur. O halde diyor ki ne diyorlar melekler? Tövbe edenlere ve senin yoluna uyanlara mağfiret buyur. Onların günahlarını bağışla ve onları o alev alev yanan cehennem azabından koru. Yalnız cehennem azamından korudu ne olacak? Ortada kalırlar o zaman. Arkasını da getiriyorlar. Bu melekleri sevmemiz lazım tabii. Çünkü onlar bizi seviyor. Bakınız. Bizi düşünüyorlar. Bizim için merhamet ediyorlar Allah'tan. Dileniyorlar. Mağfiret dileniyorlar. Melekleri muayyen olarak kimlerdir bilmesek bile ama belli. Arşın etrafında çok mukarrem melekler, yakın melekler yani bir manada duaları ve dolunmayacak meleklerdir. Onlar bizi sevip düşündükleri gibi Rabbim onları da bize sevdirsin. Rabbena jannati min azwajihim Rabbimiz bir de onları kendilerine vaad ettiğin adin cennetlerine, o pek güzel cennetlere koy. Ayrıca atalarından olsun, eşlerinden olsun, soylarından, gelecekler arasından olsun, salih olanları da oraya koy. O vaad ettiğin adin cennetlerine koy diyor. Entel aziz hakim. Şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin, azizsin, hikmeti sonsuz olansın. Kimleri yani muayyen olarak hangi insanları koyacağını Söylememekle ama bunların hepsini bilmek suretiyle izzetin gereğince hareket ettim Daha doğrusu gereğini yapıyorsun. Bundaki hikmetlerini biz bilemesek bile niçin tövbeleri kabul ediyorsun? Niçin günah işlemelerine müsaade ediyorsun? Niçin, niçin, niçin? Bir yıl şey var. Yani bunlar da bu kainatta yani beşer hayatında insanlar hayatında olsun kainatta olsun. Ne oluyorsa mutlaka senin izzetin ve hikmetin gereği cereyan ediyor. Biz onları bilemeyebiliriz, kavrayamayabiliriz. ama anlamında kısmen belki bazı şeyler bilebiliriz ama hepsini bilmeyeceğimiz muhakkak, bilemeyeceğimiz muhakkak. Sen azizsin, hakimsin. Duvarını burada bitirmiyorlar. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ve onları bütün kötülüklerden koyun. takis تَقِسْسَّيِّئَاتِ yeme اِدِنْ فَقَدْ Rahim'de. Heser kimi kötülüklerden, günahlardan korursan, şüphesiz ona rahmette bulunmuş, merhamet etmiş olursun. Ve zâlike hu el fevzul İşte pek büyük fevz kurtuluş budur. Fevz kişinin korktuklarından yana güven altında olması umduklarını da elde edebilmesi demek. İşte büyük kurtuluş bu. Yani günahlardan Allah'ın koruduğu ve o gün Allah'ın rahmetine nail olacak olanlar için büyük kurtuluş söz konusudur. Rabbim o kurtuluşa nail olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah'ın lütfu, inayetiyle, keremiyle önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte Rabbim kılarsa bir araya gelebilirsek bu şekilde sanal ortamda bile olsa 10. ayet-i kerimeden itibaren dersimize devam edeceğiz. Bugün için bu kadar Cenab-ı Allah kitabının feyzinden bereketinden irşablarına uymak nimetinden bizi mahrum buyurmasın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.